Geçtiğimiz hafta birkaç haftadır olduğu gibi Uhud e, muharebesi mevzuu vardı ve yine Uhud muharebesi bitmemişti. Oradan devam edeceğiz inşallah. Birkaç kere daha böyle muhabbet bağını tazeleyeceğiz dedikten sonra muharebeden, savaştan müminler üzerindeki ambargolardan bahseder olduk. Konu öyle geldi. Yani müminlerin eza ve cefa gördüğü bir ortamda tam o konuyu anlatırken öyle bir mevzu varken gündemde e, biz muhabbet bağına devam ediyoruz ve şu anda böyle bir eziyet var gibi veyahut muhabbet bağındayız ve muhabbetimizi tazelemek üzere Uhud harbindeyiz diyoruz ya bazen bu dinleyicilerimiz tarafından tuhaf karşılanıyor denilir ki madem muhabbet bağı programın adı da bu ee burada bir savaş var burada bir eziyet var burada bir çile var burada şunu anlatmıştık hatırlarsanız dedik ki muhabbet bağını tazelemek kastındayız muhabbet ciddi bir iştir muhabbet romantik böyle hayal dünyasında his dünyasında olup biten şey demek değildir İslam'ın tasavvufun dinimizin muhabbete bakışı çileli bir yolculuğun meyvesidir, onun marifet meyvasının zuhurudur. Yani muhabbet ben bahsedildiği zaman işte o ne güzeldi, bu çok güzeldi, her şey güzeldi gibi bir ortam, efendim böyle bir yol, hiç kimse düşünmesin. Çünkü muhabbet hakikaten üzerine titrenilmesi gereken bir haldir. Böyle bir muhabbete sahip olan kişi hem muhabbeti kaybetmemek adına hem de muhabbet sahibinin de o muhabbette ne kadar ihlaslı, ne kadar samimi olduğunu da tespit etmesi, tespit ettirmesi daha doğrusu. Yani insanları bunu şahit olarak göstermesi için bu ağır muhabbet imtihanlarından geçilir. Muhabbet Bağını yani Allah Teala'ya muhabbet bağını daima taze tutan insanlar için dışarıdan gözüken eza ve cefa o eziyet o mihnet, o meşakkat bir muhabbet tazelemeye de vesiledir. Bu çileyi bildikten sonra insan muhabbetin tadını alabilir. Bu girişten sonra anlaşıldı ki bahsedilen muhabbet çok özel bir muhabbettir, hakiki bir muhabbettir, hakikatin kendine göre bir acılığı vardır. Fakat hakikati muhabbeti ve hakikati Muhammed'i anlayan insanlar için Hiçbir zaman hakikat acı değildir Bir gül bahçesine girermiş gibi Rahatlıkla canu başı feda eder Rahatlıkla o meşakkatleri Kalbiyle kalıbını ayırdığı için de Güzel bir hüsnü muamele ile kabul eder İşte biz uhu Talbi, Evet şehit olan müminler var Baş tacı olan Hazreti Hamza Efendimiz olmak üzere Şeheda var, sıkıntılar var, Allah Resulü'nün yaralanması var, müminlerin eza ve cefası var. Fakat işte tam bu noktada bize söylenecek, bizim vicdanlarımıza hitap edecek bir soru da var. Muhabbetin en ziyade şekilde yaşandığı bu asırda bile ne türlü eza ve cefa görmüşler ve bu muhabbetten hiç vazgeçmemişler. O, onlar tabi peygamberle Beraberdi onların işi kolay Şimdi gelsinler de bu zamanda Yapsınlar gibi bazı böyle Cahilane sözler duyarsınız İşte Hazreti Fahri Alemin Olduğu zamanda bile Ne eza ve cefalar zuhur etmiş Ne belalarla imtihanlar zuhur etmiş Netice Netice Muhabbetlerinden hiçbir zaman Taviz vermemişler Muhabbete hiç toz kondurmamışlar Ve Allah Teala'ya karşı ...hep bu teslimiyet ve muhabbetlerini... ...fedakarlıklarını göstermişlerdir. Bu izahat... ...bundan sonra yapacağımız programlara da... ...Allah ömür verirse... ...bir e, yapılmış... ...ön söz gibi olsun... ...daha evvelkileri de hatırlatmak olsun. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Eyvallah. Peygamberimiz... ...Hazreti Hamza Efendimizin... ...cesedi başında. Evet. Şehitler arasında... Efendimizin amcası, kahraman sahabi Hazreti Hamza'da vardı. Karnı yarılmış, ciğeri çıkarılmış, burnu ve kulakları kesilmiş, cesedi parça parça edilmişti. Zor tanılıyordu. Onun mübarek cismini gören Resul-i Kibriya Efendimiz öylesine üzüldü, öylesine elem duydu ki bir anda gözlerinden yaşlar boşandı. Ve mübarek vücutları titremiş. Yani o kadar hani bazen insanın o ağlaması vücudunda böyle bir şey uyandırır. Vücut o ağlamanın hüznün çapına, miktarına bazen e, mukavemet edemez. Titreme halinde. İki cihan serveri efendimizin mübarek böyle vücutlarının bir e, e, hareketle ağlamasında böyle için için bir ağlama, katılma şeklinde. Üzülmüşler fevkalade üzülmüşler Burada Cenab-ı Hamza Efendimizin Makamı alisi olan Ve neticede Seyid-i Şehada Şehitlerin Efendisi makamına tabii ki çıkışına karşı insanın bir tesellisi veyahut Bu şekilde bir memnuniyeti bile Mevzu bahisi olabilir Fakat işte o ülfeti O ünsiyeti Beraberce yaşadığı ruh maal ceset olarak karşısında amcası fakat şimdi yerde o cesedine, cesedine dahi hürmetten uzak öldürdükleri halde onlara göre ebedi aleme gitti ama karşı tarafın öldü, öldürdükleri halde hayvanlardan daha aşağı daha rezil daha deni bir şekilde cesedinin üzerinde bile bu şekilde tahribat ve tahribat yapmaları bir insana cefa, bir insana eza noktasında iki Can Servere Efendimiz'i fevkalade üzdü ve mahzun etti. Evet. O ana kadar öylesine mahzun olduğu görünmemişti. Evet. Mübarek dedim ya, mübarek vücutlarının ağlarken sallandığını müşahede edenler olmuş. Omuzlarından ve göğsünden bir titreme hali olmuş iki Can Servere Efendimiz. Seyyid-i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 Böylesine ciğeri falan sökülerek, çiğnenerek vesaire yaparak Burnu kulağa kesilerek bir eza cefa da ayrıca cesede tatbik edilmemiştir Yani birçok bela ve musibet var ama en son halde bile şu haliyle bile Cenabı Hamza Efendimiz'in başına gelen bu hadiseden sonra bir daha hiçbir mümine asaptan zuhur etmemiştir Cenabı Hüseyin Efendimiz'e yapılan eza cefa tabi var ama yani böyle ciğeri sökülüp çiğnenecek, fırlatılacak, burnunu kesecekler, kulağını kesecekler, kanını yarayacaklar vesaire. Bu denli olmamış. Neden olmamış? Öyle bir kahraman ki Allah onu adeta cesareti tecessüm ettirmiş, vücut haline getirmiş, adına da Hamza demiş. Derler ya dağına göre kar vermesi. Böyle bir imtihanı cesedi açısından bile düşünsek vücudu paki açısından böyle düşünsek, hiçbir sahabeyi belki de kaldıramayacağı için, Hamza Efendimiz bunu yüklenmiştir. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün arslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza! Ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza! Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz değil de, Sanki başka biri bunu anlatıyormuş gibi bir ifade uyanıyor mu? Bir hal uyanıyor mu sizde de? Eyvallah. Ey Resulullah'ın amcası Hamza Ey şöyle olan Hamza, ey böyle olan Hamza ifadelerinde bilhassa ey Resulullah'ın amcası olan Hamza ifadesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e zin mübarek Femi saadetinden çıkan söz değil de sanki başka birisi bunu söylüyormuş hissi uyanıyor mu? uyanıyor. Uyanmakta da haklı. Sanki Melaike-i Kiram Hazreti, sanki Cenabı Hak Allah Resulü'nün ağzından Hazreti Hamza'yı medet etmektedir. Bir kişi göçtüğü zaman o kişinin arkasından ağıt yakmak, onu yüceltecek sözler söylemek, İslam şeyinde, adabında yasaklanmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahsi bir övgüsü olmadığı, o şehidin arkasından, şahsi bir şekilde, şahsı Resulullah'ın, övgüsü olmadığı, bu ifadeden anlaşılmaktadır, mübarek femi adetleri ve mübarek dilleri, evet Allah Resulüne aittir, fakat, Allah'ın yedi kudretinde, kudret elinde olan, Resulullah'ın ağzıdır, adeta Cenab-ı Hak, Melaike-i Kiram Hazaratı'nı, Cebrail Aleyhisselam'ı murad ettiği sözleri Hz. Fahri Alemin mübarek ağzından Hz. Hamza'ya metü olarak beyan etmiştir. Bu kitapta bulamazsınız. Bunlar sohbet mahsulüdür. Evet. Ey hayırlar işleyen Hamza, ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza, Allah sana rahmet etsin. Eğer Senden sonra yas tutmak gerekseydi Sevinmeyi bırakıp sana yas tutardım Artık bir ömür sevinmek gülmek olmazdı Diyor evet O esnada Medine tarafından Tozu dumana kata kata birinin gelmekte olduğu görüldü Allah Şimdi burayı lütfen kardeşlerim çok dikkatli dinleyiniz Yani Medine tarafından derken İslam ordusu tarafına birisi tozu dumanı katarak acele acele gelen bir kişi olduğu belli. Birisi geliyor karşıdan. Allah Resulü tam bu sözleri söylerken karşıdan birisi gelmekte. Kim acaba gelen? Yaklaşan bir kadın idi. Hazreti Hamza'nın anne baba bir kardeşi olan Hazreti Safiye idi bu. Kardeşinin durumunu öğrenmek istiyordu. Önüne gelene Hazreti Hamza'nın nerede olduğunu kendisine nelerin yapıldığını soruyordu. Hazreti Resulullah, yaklaşmakta olduğunu görünce, oğlu Hazreti Zübeyir bin Avvam'a, annene söyle geri dönsün, kardeşinin cesedini görmesin diye emretti. Hazreti Zübeyir, annesini karşıladı. Anneciğim, Resulullah geri dönsün diye emretti dedi. Evet. Hazreti Safiye, eğer ona yapılanı görmemek için döneceksem, ben zaten kardeşimin cesedinin kesilip biçildiğini öğrenmişim. O, bu musibete Allah yolunda uğramıştır. Şimdi, yani gözünüzle canlandırın diye bir daha ben, beniz müdahale edeceğim. Hazreti Safiye Vardemiz'in girişini görünce, iki censel efendimiz, mani olun diyor. Yaklaşmasın, Hamza'yı böyle görmesin. Ve oğlu Zübeyre diyor ki Radıyallahu anh'a Git anneni karşıla yaklaşmasın buraya asab ı kiram da böyle Adeta Hazreti Hamza Efendimizin bulunduğu mevkide Böyle bir e, Vücutlarıyla bir sütreş Vazifesini görüyorlar Görmesin uzaktan da görmesin diye Yolunu kesiyorlar Hazreti Safiye Validemiz diyor ki Siz Hamza'nın cesedini bana göstermemek için Geri döndürüyorsanız Merak etmeyin ben Hamza'ya ne olduğunu duydum diyor. Bütün Medine duydu diyor. Herkesin ağzında. Onun karnının yarıldığı, ciğerinin söküldüğü, vücudunun ağız parça parça edildiğini duymayan kalmadı diyor. Ben Hamza'yı görmeye gelmiyorum diyor Hazreti Safiye Vardemiz. Kardeşimi görmeye gelmiyorum diyor. Kimin görmeye geliyor? Diyor ki, Resulullah çok üzgündür şimdi çok mahsundur. ben Allah Resulü taziye için geliyorum diyor benim yolumdan çekilin ben Hamza'yı görmeye gelmiyorum onu ben öğrendim ne olduğunu o zaten Allah yolunda çarpışa çarpışa şehit oldu bu musibetlere bundan uğradı fakat şu anda Allah Resulü çok üzgündür ben hemen gidip Allah Resulü'nün teselli ve taziye etmek için gidiyorum diyor Hazreti Safiye Validemiz Safiye çok güzel bir isimdir İnşallah Safiye ismini de çocuklarımıza koymayı düşünelim, kız çocuklarımıza. Siz bir daha bir metinden okuyun, belki benden eksik söylemişimdir. Hazreti Safiye, eğer ona yapılanı görmemek için döneceksem, ben zaten kardeşimin cesedinin kesilip biçildiğini öğrenmişim. O, bu musibete Allah yolunda uğramıştır. Biz Allah yolunda bundan daha beterine de razıyız. Sevabını Allah'tan bekleyeceğiz. İnşallah sabredip katlanacağız diye kahramanca cevap verdi. Hazreti Zübeyir gelip durumu haber verince Efendimiz Hazreti Safiye'nin kardeşi Hazreti Hamza'yı görmesine müsaade buyurdu. Hazreti Safiye şehitlerin efendisi olan kardeşinin yanına vardı, başucunda oturdu, sessizce ağlamaya başladı. Yanında duran Resul-i Ekrem Efendimiz de bu manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Bu hazin ve ibretli manzaraya Hazreti Fatıma da gelip gözyaşlarıyla katılınca ortalığı bir başka duygulu, içli ve acıklı hava kapladı. Allah'ın kaderine gönülden tereddütsüz teslim olmuş Hazreti Safiye, musibete karşı sabrın ifadesi olan İnnâ lillâh, وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ayeti kerimesini okudu. Aziz kardeşine de Allah'tan rahmet ve mağfiret dileğinde bulundu. O esnada Hazreti Cebrail geldi. Peygamber Efendimiz'e Hazreti Hamza'nın göklerde Allah'ın ve Resulullah'ın arslanı diye yazılmış olduğunu haber verdi. Resul-i Ekrem bu müjdeyi Hazreti Safiye'ye iletti. Muharebenin şiddetli gününde Abdullah bin Cahş ile Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri bir kenara çekilip Cenab-ı Hakk'a dua etmişlerdi. Sa'd, ''Ya Rabbi, bir büyük düşmana rast gelip cenk ederek ona galip ve muzaffer olayım.'' diye dua etmişti. Abdullah bin Cahş radiyallahu anh ise onun duasına ''Amin'' dedikten sonra, ben de bir büyük düşmanla karşılaşayım, onunla çarpışayım ve sonunda şehit olayım. Burnum ve kulaklarım kesilsin. Yarın mahşer gününde Cenab-ı Hak bana burnun ve kulakların nerede kesildi diye sorunca, Ya Rabbi senin ve Resulünün yolunda kesildi diye cevap vereyim şeklinde dua etmişti. Şehitler arasında Abdullah bin Cahş da vardı ve aynen dua ettiği gibi, Burnu ve kulakları kesilmişti. Bunu gören Saad bin Ebi Vakkas hazretleri hayretini gizleyemedi. Şehitler arasında İslam ordusunun sancaktarı Hazreti Mus'ab bin Umeyr efendimiz de vardı. resul Ekrem efendimiz onun yanına vardı. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Mealindeki ayeti kerimeyi okudu. Hazreti Mus'ab'a kefen olacak bir şey bulamamışlardı. Yani ayeti kerimede Cenab-ı Hak böyle bir hali, böyle bir sırrı beyan ediyor. Peki Hazreti Mus'ab ne olmuş? O ayetin tezahür eden şekli olmuş. Hazreti Musa bin Umeyr de Allah'ın bir ayeti olarak orada meydanda durmakta. Arz edebiliyor muyum? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sordu. Sahabe-i kiramdan bazıları onun ahlakını bize anlat diye Hazreti Ayşe Validemize. O ne buyurdu? Kur'an okumuyor musunuz? Bunun bir manası da şudur. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'in tecessüm etmiş şeklidir. İşte onun sahabisi de o Kur'an'ın ayetlerinin tecessüm etmiş şeklidir adeta. Mus'ab bin Ümeyr Hazretleri'nin o durumunu ancak Allah'ın ayetiyle beyan ettiği Cenabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tam burada biraz tefekküre ve vesile olsun diye istiyorsanız. Eyvallah. Duralım. Ondan sonra ikinci bölümde inşallah devam edelim. Değil mi Eyvallah. efendim? İnşallah o tefekkür de bu verdiğimiz arada e, muhabbetimiz yerini, yerini bulmuştur. Yani Cenab-ı Hakk'ın ayetleri olarak sahabe-i kiram hazaratının misalini vermiştik belki tefekkür neticesinde ikinci bölüme o tefekkürle ve o muhabbetle bağlananlar için yaptıkları efendim e, o tefekkürün berekatını görmeye belki vesile olur diye bir şey daha hatırlatalım Sure-i Necim'deki e, Estaizu Billah Bismillahirrahmanirrahim Vel necmi iza heve ma dalle sahibikum ve ma gave Şekinde ayeti kelimesinde Necim suresindeki oradaki necmin bazı müfessirler yıldızlar manasına gelen şeyin Allah Teala'nın ayetleri olduğuna da işaret ediyorlar. Buradan da iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin asabım yıldızlar gibidir. Nücum kelimesiyle getirmesi de her halde değildir. Tam bir tevafuktur. Yani evet. Allah Teala'nın ayetleri sahabe-i kiram hazretleri olarak adeta tecessüm etmiştir. Uhud böyle bir sahnedir. Evet. Hazreti Mus'ab'a kefen olacak bir şey bulamamışlardı. Üzerinde kaftanı vardı. Sahabiler bu kaftanını baş tarafına örttüklerinde ayak tarafı açılıyor. Ayak tarafına çektiklerinde ise Baş tarafı açılıyordu Resul-i Kibriya Efendimiz bu durumu görünce Baş tarafını kaftanı Ayaklarını ise ısır otu bir çeşit kokulu Ot ile örtünüz diye emretti Allah yolunda Resulullah Ve İslam uğrunda her fedakarlığı Göstermek Ben deniz o otu ısır otu olarak bilmiyorum ıtır ee, otu olarak biliyorum. Atır, atır mu attar kelimesinden geldiği Allahu alem kokulu ot manasına geliyor. Evet. Ama bilmiyorum. Yine e, kardeşlerimiz şu an ben de, ben deniz onu mütalaa etmedim. Hatırımda öyle kalmış. ısır otu değil de ıtır otu diye biliyorum. Evet. Allah yolunda Resulullah ve İslam uğrunda her fedakarlığı göstermek her meşakkatı göze almak ve sonunda şehit olmak... Affedersiniz, ben sözünüzü kestim de zevke müteallik bir cümle söyleyeceğim. Yani bu, bu demek değil. Söylediğim şey bu demek değil ama zevke mütalik bir şey söyleyeceğim. Otun bir karşılığı da Arapça karşılığı da necimdir. Mesela Sure-i Rahman'da وَنْنَجْمُ وَشَجَرُ يَسْجُدَانِ Ayet-i kerimesinde oradaki necim ve ağaç secde etmektedir manasına gelen, secde ederler manasına gelen ayeti kerimedeki ağaçla beraber necim kullanıldığında ot demektir. Nebatat manasına gelir. Böyle enteresan bir tevafuk oldu sanki necim işte ashabıken nücum, necim derken Allah'ın ayetleri tecessüm etmiş sahabe-i falan derken Böyle bir ot mevzunun da geçmesi enteresan. Bu böyledir demiyorum. Fakat böyle zevke müteahillik, böyle denk geldi, tevafuk oldu diye onu kıymetli dinleyenlerle paylaşmak istedim. Mübarek ayaklarını da Necim'le, yani otla örtüyorlar. Enteresan, evet. Bütün bunlardan sonra resul Ekrem Efendimiz şehitlerin namazlarını kıldı. O zaman Uhud şehitlerinin namazlarının kılınmadığı, Defnedildikten sekiz sene sonra kılındığı da rivayet edilmiştir. O zaman kılınmıştır. Daha sonra Peygamber Efendimiz üzerlerindeki silah ve zırhları çıkarıldıktan sonra şehitlerin kanları ve kanlı elbiseleriyle gömülmelerini emretti. Sahabiler, Ya Resulallah, önce hangilerini defnedelim diye sordular. Kanları derken belki dikkatten kaçmış olabilir. Uhud meydanında yerde toprakta mevcut olan kanları da hangi şehide yakınsa o kanını da yerde bırakmayacak şekilde defnedilen yere şehitle beraber kanını da aldılar. Yani üzerine kan düşmüş, toprağında da ne yaptılar? O şehide, şehitle beraber defnettiler. O toprak da bir payı aldı. O toprak da sahabinin kanına bir vücut oldu adeta. Kan zaten biliyorsunuz aktıktan sonra bile bazen böyle tıbbi müdahaleler falan oluyor. Eskiler üç günden evvel kanı çöpe vesaire atmazlarmış. Kan üç gün adeta vücuttan bir uzunmuş gibi hürmet edilmesi icap ettiğinden eskiden böyle ha hacamat vesaire falan şeyler yaparlarmış. Üç gün geçmesi beklenir ya da toprağa defnedilir. Toprağa defnedilmeyecekse o kan atılmazmış. Çöpe vesaireye. Anlatabiliyor muyum? Kana eza duru. Kana ezane demek? O kendi hayatiyetini 3-24 saat devam ettirilmiş. Ben söylemiyorum bunu. Biyologlar söylüyor. Tabipler söylüyor. Eski tabiplerde hala günümüzdeki bazı tabiplerde kana yani vücuttan bir parça olarak nasıl hani tırnaklar falan kesildiğinde direkt Olarak atmamaya çalışıyoruz başka yere. Mümkünse toprağa gömmek icap ediyor. O bir Allah Teala'nın vücudumuza bahşettiği güzelliklere bir hürmet meyalındadır. Başka sebepleri de vardır ama kan da böyledir. O sebepleri ki cihan serberi Efendimiz kanı da açıkta bırakmıyor. Ne yapıyor? Şehitlerin vücuduna o cesedi payetlerine bir şekilde ilhak ederek o kanlı toprakları ve elbiseleri onlarla beraber defnediyor. Evet. Sahabiler: "Ya Resulallah, önce hangilerini defnedelim?" diye sordular. Yani bir kişi İslam dininin esaslarına göre elbiseyle gömülmez. Elbise dünyalık bir şeydir. Değil mi? Eyvallah. Canım, madde de senin cesedin de dünyalıktır. Olabilir. Onu sana Allah bu dünyaya kendi Mevhibe-i ilahiyesi olarak sana verdi Sen sonradan onun üzerine elbise giydirdin Kefen nedir? Elbise değildir kefen Vücudu örtmek için lazım olan beze kefen denir Kefin Vücudunu örtmek için lazım olan Peki şehit niye Elbisesiyle defnedilir? Şehit bu vücudu Allah'a verdiğinden O vücuda bitişik olan elbise bile Bir değer kazanır Allah katında bir paye kazanır Allah katında bir şehadet kazanır o dünyaya şehadet eden bir unsur değildir. Ben şu vücudumun üzerine bir elbise giydiğimde benim bu dünyada yaşadığıma dair bir delildir bu. Dikkat bölün önemli bir şey söylemeye, önemli bir e, tefekküre vesile olsun diye arz etmeye çalışıyorum. Ben elbiseyi giyip dolaştığımda nedir bu? Benim bu dünya hayatında olduğumun işaretidir. Bu dünyaya bir şekilde bağlı olduğumun işaretidir. Bu şekilde değil mi? Onu gösterir. Dikkat edin bakın ihram deriz. İhrama girmeyi bazıları havluya girmek zanneder. O ihramın bezidir. İhram değildir. İhram havlu giymek. İhramın bezidir o. Hanımlar ihrama girerken havlu giymezler. Neyse gün o üzerlerindeki elbise o elbiseyle ihrama niyet ettiklerinde hac veya umrede o elbiseleri onlar için ihram bezi hükmündedir. Ama erkekler ne yaparlar? İki parça şeyle sadece vücutlarını örtmek için. Ne demektir o? Kendinden kıl bile kopartamazsın. Çünkü öyle bir elbiseye bürünmüşsündür ki o elbiseye senin manevi hüviyetine işaret eder. Ben bu dünyadan soyundum demektir. Şehit üzerindeki bu elbiseyle Allah yoluna cihad ettiği için artık onun üzerindeki o elbise dünyaya işaret etmez. Ukbaya işaret eder. O cesedi feda etmiştir çünkü. O yüzden de elbiseyle gömülmeye Hak kazanır Tamam mı efendim Eyvallah. O gaza meydanında o elbise Allah'ın yolunda can feda etmeye Şahittir Onun ihram bezi gibidir Onun kefinidir o Neden artık o elbiseyle bu dünyalık olmadığının işaretidir Bu dünyada o şekilde gözükmüştür Artık o şekliyle ahirete işaret eder Hatta işaret ne kelime Nasıl işaret eder Kendisi şahit olur da başkaları da o sayede ahiretin işaretini görmüş olur. Tamam mı efendim? Eyvallah. <gülüyor> Sahabiler, ya Resulallah önce hangilerini defnedelim diye sordular. Resul-i Ekrem en çok Kur'an bileni önce defnediniz buyurdu. Ya, şehit olmakta bile Kur'an'ın ehemmiyeti var. Allah yolunda şehit olmakta bile Kur'an'ın ehemmiyeti var Neden? En çok Kur'an'ı Kerim bilen insan en çok Ayete masar olmuştur En çok ayete şehit Ve şahit olmuştur Vücudu daha fazla ayetin Tecellisine masar olmuştur Bu durumda eşrefiyet kazanmıştır Eftaliyet Kazanmıştır evet Bunların hepsi cümle cümle Üzerinde düşünülmesi gereken şeylerdir Konuşan Resulullah Allah Resulü konuşuyor Alelade bir insanın, paspaye insanların bile sözleri oradan bak, buradan bak, şunu mu demek istedi, bunu mu demek istedi diye üzerine açık oturumlar, kapalı oturumlar, yarı açık, yarı kapalı cemiyetler kuruluyor. Resulullah konuşuyor, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşuyor. Konuştuğu zaman kulak kesireceksin, kalp keseceksin ve ne söylediğini anlamaya çalışacaksın. Okul, sayfayı çevir, böyle olmaz. Allah Resulü konuştuğu zaman gerektiği ehliyeti göstermemiz icap ediyor arz muyum? İşte, evet. Resul-i Ekrem müşriklerin Medine üzerine yürüyüp kadınlarla çocukları yok etmelerinden endişe duyuyordu. Efendim endişe akla ait evhamla karışık olan geleceği matuf şekildeki hadiselerden dolayı bir türlü işin içinden çıkamayan ruhi sekinetten uzak olan insanların düştüğü duruma denir. Endişe denir ona. Endişeleniyorum. Neden? Evhamlanıyor musun? Evhamın göstergesidir. Endişe. Resulullah Efendimiz endişe ediyordur denmez. Böyle bir durum olması karşısında tedbir almışlardı. Bu kadar efendim. Kim endişeleniyor? Ne yapacağız acaba? Giderler mi çocukların üzerine? diye sorabilen bir Resulullah biliyor musunuz siz? Böyle bir Allah'ın sekinetinden uzak bir zatı aileyi düşünebilir misiniz? Olmaz kelimeleri çok güzel konuşalım ondan sonra 300-400 kelimeyle konuşuyor diye yeni gelen nesne kafa tutuyoruz evvelkilerin birazcık bu hususta daha dikkatli olması lazım Resulullah Efendimiz endişe ediyordu Allah'ını seversiniz. bu sözün neresi doğru olabilir Allah Resulü böyle bir hadisenin zuhuruna mani olmak için şöyle bir tedbir almıştı bu şekilde o fitneye fesada mani olmak için Şöyle bir hüküm. Endişeden hüküm vermez Resulullah Efendimiz. Emniyetinden verir. Eminliğinden verir. Ona iltica edenlerin hakkını, hukukunu gözetmek üzere ahkamını bildirir. Endişeden hüküm vermez. Endişeden hüküm verenler bugün de vardır. Evet. Düşmanın gerçekten Mekke'ye gidip gitmediğini öğrenmek istiyordu. Hazreti Ali'yi huzuruna çağırdı ve git git Müşrikleri takip et. Gör bakalım ne yapıyorlar, ne yapmak istiyorlar. Eğer onlar develerine biniyor, atlarını ise yedeklerine alıyorlarsa, Mekke'ye dönmek istiyorlar demekti. Şayet atlara biniyor, develeri sürüyorlarsa, niyetleri Medine'ye yürümektir diyerek, kendisini keşfe memur kıldı. Yeah. Müşrikleri takibe çıkan Hazreti Ali, develere bindiklerini, Atlarını ise yedekte götürdüklerini gördü. Gelip durumu Resul-i Ekrem'e haber verdi. Yani atlarla seri bir hareket isterler. Seri bir hareket hücum için böyle bir şey yapabilirler. Develeri yedeklere aldılarsa o hücumdan sonra binmek için develeri yedekte tutarlar. Ama yok develerin üzerine binmişlerse artık atların yorulmaması, atların dinlenmesini talep ettiklerinden uzun yola çıkacaklarının işaretidir. Hücumu düşünmüyorlardır diyerek endişeye mahal olmayacak şekilde de hükmünü veriyor Peygamber Efendimiz. Evet. Şehit sahabiler defnedildikten sonra resul Ekrem Efendimiz mücahitlerle birlikte Medine'ye dönmek üzere harekete geçti. Harre mevkiine geldiğinde ordusunu durdurarak Rabb-i Rahim'ine şu içli niyazı yaptı. Evet içli niyaz. Evet. Allah'ım hamd ve sena ancak sanadır. Allah'ım senin açıp yaydığını dürecek, senin durduğunu de açıp yayacak hiçbir kuvvet yoktur. Senin dalalette bıraktığını hidayete erdirecek yok, senin hidayete erdirdiğini de saptıracak yoktur. Amin. ve senin vermediğini kimse veremez ve senin verdiğini de kimse engelleyemez. La mani'a lima a'tayta Senin verdiğine kimse mani olamaz. Senin vermediğini de kimse veremez. Mani olduğunu, vermediğini de kimse vermeye kalkamaz ya Rabbi. Evet. Allah'ım rahmet ve bereketini, fazl ve keremini bize aç yay üzerimize. Allah'ım ben yoksul olduğum günde senden nimet, korkulu olan günde de emniyet dilerim. Allah'ım imanı sevdir bize. Kalplerimizi imanla süsle. Bunlar aynı zamanda Hacı umreye gidenler hemen hatırlayacaklardır. Tavafta Saide okunan dualardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tatbikatında da vardır sahi ve tavaf müminin faal halidir işte bir hareket vardır yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cihattan sonra bir cihat neticesinde bunları okumasıyla hacda ve umrede okunması nazarlarımıza verilmeli aynı zamanda ibadet ve taattan sonra namazdan sonra da bu şekilde dua etmek çok güzeldir Oraya mahsus bir dua değildir. Her zaman etmemiz gereken dualardandır. Virdil Mustafa diye güzel kitaplar çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dualarını toplayan kitapçıklar var. İnsan bu lafızlarla dua edip manasında öğrenerek Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunursa işte o zaman kalbi Muhammed'den çıktığı için bu dualar, bu niyazlar içli bir niyaz etmiş oluruz bizler. Evet. Allah'ım imanı sevdir bize. Allahumma habbib ileynel iman. Ya sen bize imanı sevdir. Değil mi? Sayde tavafta bunları okuyoruz. Evet. Kalplerimizi imanla süsle. Ve zeyyinhu. Ve kalplerimizi onunla süsle. Evet. Küfür, isyan ve tuhyandan nefret ettir bizi. Evet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 Enbiya'dan eftan midir? Hayır. Fakat peygamberler bile salihlerle beraber bulunmayı temenni ediyor. Neden? Salih amelde kulun gayreti daimidir. Salih ameller işleyenler vardır. Salih ameller işleyen. Salih güzel ameller işlemeye gayret eder. Salih amel etmek için bir kişinin daima cüz'i iradesini hep iyiye sevk etmesi lazımdır. Hani Haşa mevzuyu küçültmek istemiyorum Fakat Rahatlıkla herkes kavrasın diye de Bazı şeyleri açmak istiyorum Hani dersiniz ki Falanca adam profesyoneldir ama Amatör ruhla yapar dersiniz Bizi salihlere ilhak ettin Haşa ve haşa Yani bir benzer şekli şudur Ya Rabbi biz senden Nübüvvet müjdesini alsak da Şehadet mertebesine ulaşsak da Sıddıkiyet mertebesinde Sen bize müjdelesen hep biz daima cüzi irademizi daha ne yapabilirim? Daha nasıl yapabilirim diye hep oruhla hareket edelim. Aldığımız paye ile yetinip ben böyle oldum demeyelim. Salihlere ilhak et bizi. Bakın çok önemli bir açılım bu. ile evvel ayının hediyesi, sohbet mahsulü. Hiç acaba böyle düşündük mü? Kaçımız böyle düşünüyor bu manayı? Biz de düşünmezdik de büyüklerimiz bize sohbetlerde bunları açtı. Biz salihlere ilhak et. Peygamberler bu duayı yapmıştır. Peygamberler salihlerden kaç mertebe üstündür. Peygamber olsam da salihlerin o hani daha ne yapmam lazım? Daha nasıl yapayım? Kurtuluşa nasıl ererim? Nasıl hak ederim? Diye böyle bir gayret etmesi vardır ya. Bu gayretten hiçbir zaman bizi alıkoyma demektir. Her da daim bizler uyanık olalım cüz'i irademizle alakalı bize verdiğin bütün emaneti yine sana teksif edecek şekilde olalım demektir. Evet. Allah'ım, senin peygamberini yalanlayan, senin yolundan yüz çeviren, peygamberinle savaşan kafirlerin cezalarını ver. Onlara hak ve gerçek olan azabı indir. Fahri Kainat Efendimizin bu duasına mücahitler de aminlerle katılıyorlardı. Bu aynı zamanda şu demektir, malum haliniz, büyüklerin yaptığı şerle Ya Rabbi hakla batılın çizgisini herkesin görebileceği şekilde berrak, aşikar eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla ikinci bölümü sırlamıştık. Evet. Ve mevzu Medine'ye doğru Peygamber Efendimiz'in harekatıyla devam ediyor. Evet, peki okuyalım o zaman. Buyurun. Eyvallah. Ensar kadınları Medine sokaklarına dökülmüşlerdi. Gelen orduyu seyrediyorlar. Hazreti Resulullah'ın sağ salim gelip gelmediğini öğrenmek ve görmek istiyorlardı. İslam ordusu 7 Şevval Cumartesi günü akşam üzeri Medine'ye giriyordu. Kadınlar şehit olan erkekleri için ağlıyorlardı. Bunu duyan Resul-i Ekrem'in de gözlerinden yaşlar aktı. Atı üzerinde bulunan Peygamber Efendimiz'e bir kadın yaklaştı. Bu kadın Efendimiz'in atının dizginini elinde tutan Sa'd bin Muaz'ın annesi Ubeyd kızı Kepşe idi. Uhud'da oğlu Amr bin Muaz'ı şehit vermişti. İçi acıyla buruk buruktu. Resul-i Ekrem'e iyice yaklaştı. Onun nurani simasına başını kaldırıp baktı ve Babam anam sana feda olsun ya Resulallah. Seni sağ salim gördüm. Sen sağ salim olunca hangi felakete uğrarsam uğrayayım bana hiç gelir diye konuştu. Diyorlar ki Efendim Allah Resulü'nü çok sevmek Vesaire yapmak var mıdır yok mudur Hala mütalaasını yapmaya çalışsınlar Yapsınlar ama Bu kafayla yapmasınlar Mütala'a Mütala'a Tuluat kelimesinden gelir Tali'a kelimesinden gelir Ve mutala'a denildiğinde Mesela dersi mütala Ettik dersiniz kimde Muhakkak bir başka kişiyle Kendi kendime mütala ettim dersiniz bazen. O edebi bir şeydir yani kendimi aldım karşıma Kendi kendimi tarttım Kendi kendine mütalaa olmaz Edebi bir ifadedir o Mütalanın olması için taraf olması lazım İnsanlar Allah Resulü'nün Muhabbeti lazım mıdır değil midir Sevmek çok şart mıdır değil midir Az mı sevmek lazım çok mu sevmek lazım Kur'an'da çok sevin demiş mi Dememiş gibi Sözleri Mütalaa etmiyorlar Neden mütalaada karşı taraf lazımdır. En az iki kişi lazımdır. İşte buyurun, mütala edilebilecek bir zat. Kendi benliğinizi alın ve Ubeyt kızı kepşenin radıyallahu anhanın Allah Resulü'ne söylediği söze bakın. Ya Resulallah, çocuğunu kaybetmiş bir anne düşünün. Çok seviyorlar. Erkek çocuğu çok kıymetli. Hala daha öyledir ya bazı insanlar tarafından. Soyunun nefsini devam ettirecek Efendim şudur şudur budur budur Devam eder artık sayarsın Dökersin insanlar bir nimeti Kendilerine göre böyle büyüttükleri zaman o Artık onun üzerine Neler ilave ederler neler ilave ederler Neticede ne diyor Ya Resulallah ben seni böyle Sağ gördüm ya Çocuğumu kaybetmişim musibet gelmiş yani Derler ya dünya yıkılsa umurumda değil Seni ben böyle gördüm ya Bana yeter Şimdi burada ne demesi lazım bazı hocalara göre Ya Resulallah sen hayattasın Bize sıratı müstakimi gösteriyorsun Allah yolunu bize anlattın Ne kadar güzel biz seni örnek alacağız Tamam geçebilirsin mi diyecek Böyle mi algılamak lazım Sevgi var sevgi hafif kalır Aşk var Aşk kendi benliğini de Yakıp Maşukuna kavuşmaktır Allah Resulüne bak Hiçbir şey annem babam sana feda olsun Yaradılış sebeplerim bile sana feda olsun. Ben olmuşum ne ki? Ben sorulur muyum? Ben diye vücuda gelmeme sebep olan zatlar bile sana feda olsun ya Resulallah. Seni ben böyle gördüm ya, bana yeter. Bu ancak aşikâne söylenmiş sözlerdir. Aşk var mıdır yok mudur diye hala bunu konuşsunlar. Ama mütalaa etmek isterlerse işte mütalaa edilecek bir durum karşımıza alabileceğimiz bir sahabeyiz. Mütealla onunla olur. Kendi başımıza olmaz. Evet. Bu cümleler gerçek imanın ve resul Ekrem Efendimiz'e sonsuz sadakatin ifadesiydi. Şehit düşen oğlunu sormuyor, Hz. Resulullah'ın sağ salim dönmesinden dolayı hadsiz sevinç duyuyordu. Resul-i Ekrem de bu kahraman İslam kadınına şehit olan oğlundan dolayı taziye diledi ve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 Oradan birisi de kalkıp Allah'ın izni olmadan kim şefaat ediyor Diye bir şey söylememiş Resulullah Efendimiz'e Değil mi? Eyvallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Kendi şefaatini konuşmuyoruz dikkat edin O şehitler Ev halkına da şehadet Edecekler diyor Peygamber Efendimiz söylüyor Ev halkına şehadet edecekler Hiçbir de kalkıp Ya Resulallah Siz böyle söylüyorsunuz ama Bakınız muhalefet ediyorsunuz İzinle ancak olursa demediniz Falan dememişler Allah Resulü söylemiş Allah Resulü Sadikul ve adil emindir Şehitlerin bile şefaatçi Olabileceklerini söylemiş Sahih kaynakla gelen bir sözdür Oradaki hazurun Ensar kadınları ve Sahabe-i Kiram Haziratı tarafından da Bu söz duyulmuştur Duymak istemeyenler Kendi kendilerine konuşsunlar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 Kalbi nübüvvet iksiriyle temas halinde olan sahabinin Allah ve Resulü için göze alamayacağı fedakarlık, zahmet ve meşakkat yoktu. Öz evladını da kaybetse bu yolda yine sabırlı, yine mütehammil olurdu. Zira İslam davasının ancak fedakarlıklar, feragat ve meşakkatlerle yücelebileceğini gayet iyi biliyordu. Yani çocuğundan daha fazla Allah Resulü'nü sevme şartı var mıdır? Yok. Yok. Yoksa şu da yok. Sahabinin yakınlığı gibi Allah Resulü'ne yaklaşmak da yok. Allah Resulü'ne yaklaşmak nasıl olur? Her şeyinden daha fazla sevmekte olur. Bunu inkara mahal var mı? Yok. Yok tabi ki. Aşikar çünkü. Evet. Allah katında en makbul fedakarlık olduğunun Derin çuğurundaydılar. Onun içindir ki kainatın efendisi onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Cenab-ı Hak, asabımı, Nebi ve Resuller hariç, bütün alemin üzerine üstün ve seçkin kıldı. Ya, evet. Uhud'dan dönen sahabiler, mağlubiyetin kalplerinde meydana getirdiği acı ve buruk bir hava içinde evlerine dağılırken, Peygamber Efendimiz de hane-i gitti. Bu aynı zamanda niye sadakatin ve muhabbetin ölçüsü? Aşk ve muhabbette sitem yoktur. Gerçek aşkta sitem olmaz hiçbir zaman. Ve ben şunu yaptım karşılığında bunu buldum. Çocuklara bile bunu şey yaparlar, öğretmeye çalışırlar. Bak işte falanca adam bilmem ne yapmış ona ikram etmiş. O da bir gün böyle kaldığında aa karşısında şöyle bir iyilik bulmuş. Hep böyle yani iyilik yapan kişinin bu dünyada muhakkak iyilik yaptığından dolayı muhakkak hoşuna gidecek bir şey olacağı kanaati verilir insanlara. Çocuklara eğitimde bile bu verilir. Sen böyle böyle yap ki yarın bir gün de senin yardımına koşsunlar. Hayır. Açtaki fedakarlık böyle hesabilik kabul ettirmez. Hiçbir zaman bu hesabı kabul ettirtmez insana. Nasıl seviyorlar Allah Resulü'nü? Neticede muzafferiyet de olsa seviyorlar, muzaffer olamasalar da seviniyorlar. Muvaffak olsalar da seviniyorlar, muvaffak olamayış şekilleri zuhur etse de seviyorlar. Kahru lütfunu, Cenab-ı Hakk'ın kahru lütfunu, onunla beraberken, Resulullah'la beraberken, onunla beraber oldukları için aynı görüyorlar. Bir insan Allah ve Resulü ile beraber olmadan, Allah'ın kahrını, Allah'ın bazı imtihanlarını hiçbir zaman hoş görmez. Hikayedir bu. Aa ne güzel musibet geliyor bize çok şükür çok şükür. Ay ne güzel canımız acıyor. Ha, aptal olur mu böyle şey? İnsan buna sevinebilir mi? Normal bir insan değildir. E sevinmişler. Hayır. Onlar öyle muhabbet etmişler ki bu eza cefayı duymamışlar. Neden? Kalpleriyle kalıplarını ayırmışlar. Kalıba gelen kalıpta kalmış kalbe girmemiş. Anlatabiliyor muyum acaba? İşte buradaki mana şu. Ya Resulallah sen buradan ganimetlerle muzafferiyetlerle dönsen de biz seni çok seviyoruz. Senin uğruna canlar feda olup abi sana tabi olduk. Halbuki böyle bir şey olmaması lazımdı. Dön git böyle bir şey yok. Sahabi muzafferiyet gibi gözükmeyen neticeleri bile Yeter ki neticede Allah Resulü bizimle beraber olsun neticesine bağlamıştır. Muvaffakiyetin ölçüsünü Allah'a ve Resulullah'a yakınlıkla ölçmüştür. Neticelerin kendilerince iyi olmasıyla hiçbir zaman ölçmemişlerdir. Bu akli bir muhabbettir. Aklın sevdiği bir ölçüdür. Neticede nefisle, kalıpla alakalı, şehevi bir istektir bu. Şehevi bir istektir. Şehvetten farkı yoktur bunu. Ben bunu yaptım karşılığında Bana muhakkak bu ne olacak Hayır her hizmet eden karşılığında Muhakkak iyilik görseydi Dünyada hizmet etmeyen insan kalmazdı. Gerçek hadimler Hizmet ettiklerinde Nankörlüğü bile göze alarak hizmet ederler Çünkü onların hesapları Yaptıkları şeyin neticesini Birebir görmekle Alakalı değildir O şeyle meşgul olmanın derdi Ve aşkıyla meşguldürler Onunla beraberken neticesi, onunla beraber olmaksa şayet işte onlar için muvaffakiyet ve muzafferiyet budur. Evet. Peygamber Efendimiz hane-i saadetine gitti. Kızı Hazreti Fatıma'ya kılıcı Zülfikar'ı uzatarak, Yavrucuğum al bunun kınını yıka, vallahi o bugün yapacağı vazifeyi bir hakkın yaptı buyurdu. Kainatın efendisi ümitliydi. Allah Allah çok güzel bugün çok değişik ses, şeyler e, değişik cümleler buluyoruz. Yani Resulullah Efendimiz ümit etmeye başlamış artık öyle mi? Peki yorumsuz geçiyorum bunu zaten bu ifade yeterince yorumluyor. Evet. Tattığı bu acı mağlubiyetten dolayı asla meyus değildi. Tattığı acı bir mağlubiyet var Resulullah Efendimizin. Bunu da şöyle bir kenara yazalım. Çok güzel anlaşılır. Böyle Resulullah acı bir mağlubiyet tadıyor. Peygamber mağlubiyet tadıyor. Allah'la olan peygamber la galibe illallah. ha gönül vermiş. Hayatı boyunca bir anından ayrılmamış peygamber bir mağlubiyet tadıyor. Acı. Hem de çok acı bir mağlubiyet tadıyor. Ne güzel yorumlar bunlar. Evet. Hak ve hakikatin er geç şerre ve batıla galip geleceğini çok iyi biliyordu. he. Hak zuhur etti bak. Ümit değil. Bir mağlubiyet yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mağlubiyet gibi gözüken şeylerin hiçbir şekilde Allah'la beraber olduktan sonra asla ve asla asıl yüzlerinin böyle olmadığını çok iyi biliyordu. Doğru cümle bu. Evet. Kızı Hazreti Fatıma'ya söylediği Allah fethi bize nasip edinceye kadar Müşrikler bizi bir daha böyle bir musibete uğratamayacaklardır. Ümit dolu sözleri bu ümit, gerçeği. Ümit dolu söz temenni ediyor Peygamber Efendimiz yani. Düşünebiliyor musunuz böyle bir peygamber sözlerini? Hazreti Fatma'ya buyuruyor ki bundan sonra asla bize bir şey yapamayacaklar. Diyerek ne diyormuş iki Can Server Efendimiz? Ümit dolu sözler temennide bulunuyorlar yani. Böyle bir şey yok esasında da Resulullah Efendimiz Bizim şu anda efendim kafamıza göre aklımıza göre cemiyeti toparlamak onları motive etmek için söylediğimiz sözler gibi düşünüyoruz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Hayır bundan sonra bizi asla mağlup mağlup duruma düşüremeyecekler. Bize galebe çalamayacaklar. Neden? Aşı gibi aşı. Vücuda aşı zerk edilir. Aşı mikroptur. Yavaşlatılmış mikroptur. Ölü mikroptur. Vücuda sokulur ama. E neticede bu mikroptur. Niye vücuda giriyor? Vücuda giren bu mikrop sayesinde ona karşı bağışıklık kazanırsınız. Bizim burada verdiğimiz şehit efendim şu harbin neticesi gibi gözüken şu sallanış var ya Ey Fatıma Cenab-ı Hakk'ın bizi mukavemetli kılması için bahşettiği bir manevi aşıdır. Bu bir temenni değildir. Bu tamamen feraset-i muhammediyeleriyle ancak nebilerin görebileceği bir perspektiften söylenecek sözdür. Aşağı eteklerine bile gelemeyen insanlar bu sözleri temenni zannedebilir. Yine söyleyeceğim ama kendi kendine düşünmesinler. Bu sözleri Hazreti Fatma Validemizin mütalasından baksınlar. Yani Cenab-ı Fatma Validemiz hicap ediyorum böyle konuşmaya ama artık sigorta attı. Fatma Validemiz ah babam ne kadar ümitli. Neler de söylüyor dememiş. Kimse de böyle yazmaz Yazılmaz. Ayıp. Bunlar gafilane sözlerdir. Allah Resulü'nün bu sözleri ümit dolu sözler değildir. Emniyet dolu sözlerdir. Ümit bizde olur. Arz edebiliyor muyum efendim? Estağfurullah. Allah Teala Resulü Zişan Efendimiz'e bu hadiseden sonra bir daha asla galebe çalarmış gibi dahi müşriklerin olamayacağı müjdesini Uhud dönüşü vermiştir. Yani Uhud'un neticesi nedir? Muzafferiyettir. Neden? Bundan sonra mağlubiyetin olmayışının ilanıdır Uhud. Ve Görene Görene'dir görene. Köre nedir? Köre ne? Evet. Medine'ye gelen peygamberimiz hala müşrik tehlikesinin gelebileceğini düşünüyordu. Yarı yoldan dönüp şehre ani baskın yapma tehlikesi her an muhtemeldi. Bu sebeple bütün gece Müslümanlar Hane-i kapısından kapısında nöbet tuttular. Uhud mağlubiyeti neticesinde birçok Müslüman kadın dul kalmış, birçok anne ciğerparelerini kaybetmiş ve birçok çocuk da yetim kalmıştı. Hepsi de Acılarını dindirmek Üzüntülerini giderip Ruhlarını teselliye kavuşturmak için Peygamber Efendimiz'e koşuyorlardı Yani düşünün sahne iki Canser ve Efendimiz Medine-i de Hane-i Veya Mecid-i Saadet'teler Mecid-i Nebevi'de Bütün dertte olanlar Hem Allah Resulü taziyeye geliyorlar Hem de durumlarını arz ediyorlar Kimisi dul Kimisi yetim Kimisi evladını kaybetmiş vaziyette. Evet. Yani merhemleri Hazreti Muhammed. Ona gelip hallerini arz ediyorlar, teselli oluyorlar, dertlerine derman buluyorlar. O muhabbetle muhabbet bağlarını tazeliyorlar. Evet. Büceyr isminde melek yüzlü bir çocuk da yarasının sarılması için efendimize koşanlar arasındaydı.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 bir göstergesidir diyelim. Ve bugün muhabbet bağında daha fazla sen yapmadan inşallah programı bitirelim Mustafa cığım. Eyvallah. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etu bilek. salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.